ve nastağfiruhu ve na'udhi billahi min şururi anfusina ve min misiyiyati a'malina meyyehdihillahu felamudillelah ve meyudhil felahadiyelah ve eşhedü an la ilahe illallah ve ahlahu la sharika lah ve eşhedü anna muhammedan abdi ve rasuluhu mikrofonu bırak alabi tamam tekrar tamam tamam tamam İnnel hamdülillahi <ınmati> nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât i'mâlinâ men yehdilillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühû mâ ba'd Evet. Konumuz ihtilat idi. Yani yabancı kadınların ve erkeklerin birbirleriyle oturması hakkında. Yani İslam'daki hükmü. Bundan önceki derslerimizde biz Kur'an-ı Kerim'den 8 veya 9 tane ayet sürmüştük. geçen derste de sünnete başlamıştık. Bir hadisi zikretmiştik. Bu ikinci delil diyoruz. El delilü's-sani. Ey İslam'da kadınların ve erkeklerin ey nikahları birbirine düşen kadın ve erkeklerin beraber karşı oturmaları haram olduğuna dair sünnetten ikinci delil diyor ki حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أي أبو عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها في مخداها أفضل من صلاتها في بيتها ف bir gün kadınlar birisi Ali Satt ve selam diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ben diyor yani senin caminde senin seninle beraber namaz kılmak istiyorum. Ey erkeklerin bu sevaba nail olmak istedikleri gibi veyahut da nail olacakları gibi ben de bu sevaba nail olmak istiyorum. Ali Satt ve selam ona diyor ki biliyorum diyor senin işte bunu istediğini ancak diyor. Senin diyor kendi evinde, kendi evinde namaz kılıp benim camimde ve benim arkamda namaz kılmandan daha faziletlidir. Ey, bir kadın kendi evinde namaz kıldığı zaman özellikle ehli beytiyle, yani mesela çocukları varsa çocuklarıyla onlara imam olup veyahut da çocukları arasında Kur'an'ı o okuyup da mesela kendisi Kur'an okumasını bilmiyorsa çocukları arasında Kur'an okumasını bilen çocuklarından birisi onlara imamet yapar ve onlara ne yapar? Cemaatle namaz kılarlar. Burada Ali Aleyhisselatü Vesselam bunu zikrederken niçin? Yani erkekler normal olarak camilere gidiyorlar ve biliyorsunuz beş vakit namaz erkekler için camide Müslümanlarla beraber kılmak nedir? Vaciptir yani farzdır. Ancak kadınlara farz değildir. Kadınlara beş vakit namaz veyahut da cuma günü camilerde, mescitlerde kılmaları üzerlerinde vacip değildir. Ancak ve Sem demiş ki kadınlar camiye gitmek isterlerse veyahut da bir kadın camiye gitmek isterse o kadını camiden veyahutta camiye gitmekten alıkoymayın. Yani ille de gitmek istiyorsa alık koymayın. Gitmek isterse şartlar var. Nedir? Şartlar işte gittiği zaman üst yani dış hicabını giyecek, dış elbisesini giyecek. Ondan sonra kokulanmayacak. Ondan sonra mesela e, zinet eşyası mesela eğer yüzü açık ise açık yüz. Açık yüzlü bir şekilde camiye gidiyorsa sürme sürmeyecek. Dudaklarına ruj yapmayacak. Yani yüzüne makyaj yapmayacak. Normal yüzüyle. Tamam mı? çünkü yüz avret midir değil midir alimler ihtilaf etmişler. Bazı kadınlar açık yüzlü geziyor. Bazı kadınlar yüzlerini kapatıyor. Özellikle kadın yüzü açık bir şekilde camiye gidiyorsa bu tür zinetten ne yapacak? Kendini alıkoyacak. Çünkü asıl asıl yüz ile asıl yüz ile açık gezmekte bazı alimlere göre bir sakınca yoktur ama o kadın yüzüne mikayaj yapıyorsa, sürme, ruj veyahut da mikayaj yapıyorsa o zaman bir ittifak o kadın yüzünü yüzünü örtmesi vaciptir. Çünkü asıl yüz üzerinde bir zinat var. ve Bazı kadınlar maalesef şiddet sürmeler, yani sürme sürerek gözlerini güzelleştirmek için veyahut da sünneti yerine getirmek için. Çünkü ve vesselam yatsıdan sonra yatacağı zaman sürme kullanıyordu ve vesselam. Hem tıbbi yönden hem de faydası olduğundan dolayı. İşte burada Ali Sad ve Sem diyor ki ona diyor. Salatul mar ati fi beytiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Beytiha ay dakhilan, hujratiha ay sahn dar. Örneğin diyelim ki bu bir evdir. Evin bir havlusu var. Havlu yani evin sahne deniliyor. Veya hatta diyelim ki evin içinde bir salon Diğer odalar salona bakıyor. O zaman esas kadının bu evin içinde kendi kendisi için özel bir odası var mesela. Diyelim ki artık yatak odası olabilir veyahutta kadınların meclisi olabilir. Artık o ev sahibi bu evin odaların taksimini nasıl yapacaksa örneğin kızlara bir oda, oğlanlara bir oda, karı kocaya bir oda bir de kadınların oturacağı bir meclis odası Tabii ki eğer durum müsaitse durum müsait değilse artık duruma göre hareket edilir. El mühim yani bu evin içinde kendisi için özel oda hangisi ise o özel odasında namaz kılmak odanın salonunda namaz kılmaktan onun için daha hayırlıdır. Dikkat ediniz. Diyelim ki burası salondur şurada bir kapı var bir odaya giriyor. Burada bir kapı var diğer odaya. Ama bu şekilde mesela 4-5 tane oda var. Salon burası. Burası giriştir sayılır. Arapça buna sahnü dar deniliyor. Sahnü beyt. Tamam mı? Şimdi diyorlar ki salon diyorlar. Öyle mi diyorlar? Bu kadın mesela bu odalardan kendisi için odası hangisi ise en özel odasında namaz kılması bu evin salonunda kılmaktan onun için nedir? Daha faziletlidir. Ve salatuha diyor ki aleyhissalatü vesselam ve salatuha fi mehda'iha afdalu min salata fi beytiha el aynı oda mesela kendisi, kendi odası içerisinde ayrıyeten kendine bir mescit ediniz. Diyelim ki şurada sandalye var, şurada karyola var, şurada bir memne var. Şurada kendine bir köşede kendine ne yapar? Bir namazgah yapar ve orası kendisinin ibadet yapacağı yer olur. İşte o zaman kendisi o odası içerisinde kendisi için ibadet için tahsis etmiş olduğu yerde namaz kılması kendi yer hücreden kılmaktan daha faziletlidir. Alimler bu hadisi, yani Ali Sattarsah bu hadisi söylerken alimlerden şunu şuna diyorlar ki Salatul mar'at fi beytiha ey eddahilan likama's setriha afdalu min salatiha fi hijriha mafi Burada diyor kadın diyor örneğin salonda kılarsa ve o aniden bir misafir eve girecek olursa bu misafir mahrem olabilir. Özellikle bunlar birbirleriyle karşı oturuyorlarsa veya da birbirleriyle efendim birbirleriyle hiç izin almadan birbirlerinin evlerine giriyorsa yani özellikle en yakın akrabalar ha o zaman kendisi o an için Namaz kıldığı zaman oradan yabancı bir kişi girdiği zaman salon içinde o kadının nasıl namaz kıldığı ve namaz kıldığını göreceğinden dolayı o zaman salonda değil kendi özel odasında kılmak daha hayırlıdır. Diyor ki İbn Malik rahimahullah arada bilhüjre ti ma tekunu abuabilbiyut ileya, wahi adna hal min Beyt Ey bütün yani hüjre salon dediğimiz veya da sahen dediğimiz ona bakan bütün odalar ona bakan bütün odalar e salona giriliyor salondan ne yapılıyor diğer odalara giriliyor ve genelde de öyle oluyor bakıyorsun ki sen namaz kılıyorsun o an için o kadın da özellikle yüzünü dışarı çıktığı zaman yüzünü kapatıyorsa ve salonda namaz kıldığı zaman bakarsın ki aniden birisi salona girdiği zaman o zaman o kadını açık yüzü görecek. Öyle değil midir? Açık yüzü göreceğinden dolayı da o kadın, o kadın inancına göre çünkü onun inancı veya da onun mezhebi yüz avrettir. Yüz avret olduğundan dolayı yabancı bir kişi o kadının yüzünü açık bir şekilde görmesi hem erkeğe günah, erkeğin günahkar olmasına sebep olmuşur, olmuş olur. Hem de kendisi günahkar olmuş olur. Tabii ki bu eğer mezhebi yüz auret ise bazı şahıslarında kadının yüzü auret değildir diye o mezhebi ediniyor. Burada alimler diyorlar ki neden yani aleyhissalatü Selam kadın için bu kadar dar bir çerçeve içerisinde sokmuş. Bu diyor alimler sırf kadınlar ile erkekler giderken camiye giderken gelirken veyahut da cami esnasında birbirleriyle karışmasınlar diye. Ve hatırlıyorsanız geçen hafta geçen naklettiğimiz hadiste kadınlar Ali Sattı ve selamle namaz kıldıkları zaman erkekler önde kadınlar en arka safta var. Ali ve selam diyor ki erkekler için en hayırlı saf hangisidir? İlk saftır. En şerli saf hangisidir? En son, en son saftır. Kadınlar için ise en hayırlı saf hangisidir? En son, en son saf. saf. En şerli saf hangisi ise hangisidir? En ön saftır. Niçin? Çünkü ön safa gittiği zaman erkeklerle karışacak. Veya ota erkekler arka safta kaldıkları zaman o zaman kadınlar yine ne yapacak? Erkekler kadınlarla karışmış olacak. Dolayısıyla dolayısıyla Ali Aleyhisselam ibadetler esnasında bile Allah celle celaluhu kadınlar ile erkeklerin karma, karma karışık bir şekilde olmalarını istememiştir. İstemediğinden dolayı Ali satt ve selam kendi mescidinde kadınları en arkada, erkekleri de en önde. Ve dolayısıyla imam Salam verdikten sonra Ali satt selam bir müddet ne yapıyordu? Bir müddet kalıyordu. Ondan sonra dönüyor ki kadınlara fırsat veriyor ki kadınlar hemen kalkıp gitsinler oysa ki selamdan sonra en efdalı oturup tesbihatı yapmaktır. Değil mi? Bu erkekler için. Ama kadın erkekler kadınlarla karışmamak veya hotta kadınlar erkeklerle karışmamak veya hotta birbirlerini görmemeleri için, tamam mı? Ki bunların kadının filan erkek erkeğe kalbi muallak olmasın veya hotta filan erkeğin filan kadına kalbi muallak olmasın diye bu tür şeylerden münezzeh olmak için ne yapıyor? Onlara bir müddet fırsat veriyor. Ve böylece kadınlar hemen camiyi terk edip gidiyorlar ki erkekler çıktığı zaman kadınlarla karışık olmasınlar. Ey birbirleri birbirlerine karışmasınlar. İşte bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselam kadınların, kadınların erkeklerle karışmaması için kendi evlerinde namaz kılmaları onları için en faziletli ve en hayırlıdır. Camide kaç derece sevabı alıyor cemaatta? 25 bir rivayete 27 dolayısıyla bir kadın kendi evinde namaz kılarsa aynı sevaba nail olur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biliyorum sen bunu istiyorsun ama diyor sen diyor senin kendi evinde namaz kılman benim camimde benim mescidimde ve benim arkamda namaz kılmandan senin için daha hayırlıdır. Sevap açısından daha çoktur. Fayda fuddila fi fi fi an al al fi bab diyor ki burada müellif. Eğer diyor ibadetler esnasında kadınların erkeklere ve erkeklerin kadınlara karışmasını istemiyorsa o zaman iş yerlerinde ve eğitim ve öğretim yerlerinde kadınların karışık olmamaları çok daha evladır. Öyle ya. Niçin? Çünkü iş yerlerinde ve eğitim ve üretim yerlerinde genelde kızlar ve erkekler veyahut da kadın ve erkekler devlet dairelerinde, okullarda, efendim e, munasebet, munasebetli yerlerde birbirleriyle karıştıkları zaman birbirleriyle konuşacaklar ve şu erkek şu kadından veyahut da şu genç şu kızdan hoşlanacak veyahut da bu genç kız şu genç oğlandan hoşlanacak ve derken birbirleriyle irtibat kurup ve burada birbirlerine haram olmakla beraber Allah Celle Celaluhun sevmediği ve haram gördüğü şeyler olacağından dolayı kadınlar ayrı ve erkekler ayrı bir şekilde ne yapar? Herkes münasebetini yapar, ibadetini yapar ve da talimini yapar veyahut da işini yapar. Örneğin bir kadın kadınlar arasında çalışmakta bir veis yoktur. Doğrusu kadın, en doğrusu kadın kendi evinde kalması. Ey iç, işleri, iç işlerini yapar, erkek dışlerini yapar. Ama eğer kadına müsait bir iş ise erkeklerle karışmayacaksa tamam mı? Erkeklere karışmayacaksa veyahut da karışık olmayacaksa kadınlar arasında bir görev yapacaksa bir sakıncası yoktur. Bu işi yapabilir. Ancak kadınların erkeklerle beraber bir dairede veyahut da bir fabrikada veyahut da efendim bir yerde çalışmaları, karışık çalışmaları kesinlikle İslam şeriatında caiz değildir. Eğitim ve öğretim yerlerinde de yine o şekilde. Ama dünyada genelde eğitim ve öğretim yerleri genelde karışıktır. Bazı yerler müstesna. Örneğin Söğüde Arabistan'da erkekler ve kadınların okulları tamamen ayrıdır. Belki tıbbi okullar bazı yerlerde belki karışık olabilir bilmiyoruz ama genelde ilkokuldan üniversiteyi bitirinceye kadar kız erkek öğretmen görmüyor. Erkek öğretmen kızı görmüyor ve genelde kızların öğretmenleri hepsi kadındır. Yani Söyüde Arabistan'da mesela ilkokul öğretmenleri kadınlar kızlar için hepsi kadın öğretmendir. Ortaokulda yine kadın öğretmen lisede yine kadın öğretmen üniversitede yine kadın öğretmenler ancak master'da veyahut da doktorada tamam mı bunlarda yine karışık değiller tahta üzerinde böyle uzaktan ne yapıyorlar öğretmen veyahut da profesör orada kadın yani o dalda kadın yoksa erkek uzaktan ne yapıyor o kadınlara dersini veriyor ve bu şekilde birbirlerinden tamamen uzak duruyorlar ve bu hem erkeklerin selameti için hem de kadınların selameti için öyle değil mi ve özellikle e, yani aşiretli yerlerde kızların ve erkeklerin gayri meşru yollardan birbirleriyle konuştukları zaman ve bunların akrabaları bunu, bunun farkına vardıkları zaman bakıyorsunuz ki ne oluyor birbirlerini öldürmeye kadar gidiyor ve kan davasına gidiyor mesele ondan sonra o bunlardan öldürüyor bunlar bunlardan ve bu şekilde kan davasına sebep oluyor yani bu kadının veyahut da bu erkeğin birbirlerini görmesiyle veyahut da birbirleriyle çalışmasından dolayı ha o zaman kadınların ve erkeklerin devamlı birbirlerinden uzak durmaları İslam şeriatında esastır. İster Müslümanlar birbirlerine eve birbirlerini birbirlerini ziyaret ettikleri zaman e, yine karışık oturmayı, kadınlar kendi kendilerine, erkekler kendi kendilerine isterse bir kadın ille de çalışmak istiyorsa o zaman Kadınlar arasında ne yapar? Çalışır. Ama erkeklerle karışık örneğin bir fabrikada. Artık bu fabrikanın türü ne olursa olsun kadınlar erkekler karma karışık bir şekilde çalışmaları maalesef şiddet ve bu çalışan insanların da çoğu hepsi cahil. Çünkü belki de birçoğu da namaz kılmıyor, dinden haberi yok. İlk akıllarına gelen şey nedir? Herkes şehvetini tatmin etmesidir. Ve ilk önce bu şehvi arzuları yerine getirip mesela ilk önce mesela hala musafa musafahayla olur derken konuşmaklan derken öpücüklerle Allah korusun ta zinaya kadar bu iş gidebilir. Allah Celle Celaluhu dininde samimi olan her iki cinsi bu tür ahlaktan ve bu tür davranıştan korusun. Evet. Diyor ki, وَقَالَ الْمُبَارْ كَفُورِ Fâide fâide diyor. "İlim ki salâtü'l-mer'eti fî beytiha efdal min salâtihâ fi'l-mescidi." Ve hâza, mescidi, la Doğrusu diyor, kadının kendi evinde namaz kılıp camiye gitmemesi onun için daha faziletlidir. Ama bir kadın desek ki kocasına, "Ben ille de gitmek istiyorum." derse, tamam mı? Ve gittiği zaman bu şartlara kayıtlı kalacaksa, ey kokulanmayacak. Ondan sonra eğer yüz, yüzü açık, kadın yüzü açık ise sürme sürmeyecek, ruj sürmeyecek, mikyaj yapmayacak. Ve dış elbisesini giyecekse ve gidip gelinceye kadar erkeklerle konuşmayacaksa, erkeklere karışmayacaksa o zaman bu şartlara mukayyet kalırsa o koca o kadını meni etmesi caiz değildir. Tamam mı? Çarşması için mi? Camiye gitmesi Camiye için. Gitmesi Diyor ki ve bu la Camiye gidip namaz kılmak için kocasından izin isterse diyor ne yapmayacak alık olmayacak tuzen lakin la mutlaqa mutlak bir şekilde değil nasıl diyor ki bel şurut kadının kocasından izin aldıktan sonra kadın bu şartlara ne yapacak mukayyet kalacak ey sahip olacak mesela kocası değil taban. tamam. da de gitmek istiyorsan dış elbisenin yani çarşafını veyahut da artık pardisu mu giyer çarşaf mı giyer neyse dış elbise. Ey iç elbisesi gözükmemek şartıyla. Yani kendi evinde giydiği elbise. Çünkü kendi evinde giydiği elbise sadece kendi kocasına veyahut da e, mahrem olan kişilere gösterebilir. Ondan sonra diyecek ki sürme sürmeyeceksin, ruj sürmeyeceksin, mikayaj yapmayacaksın. Gidip gelinceye kadar da hiçbir yabancı erkeğe erkekle görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın ve gözünü haramdan sakınacaksın veyahut da sakındıracaksın. O şekilde bu şartlara mukayyet kalırsa o zaman o kocanın, o kadını mene etmesi caiz değildir. وَقَالَ النَّوَوِيُ رَحِمَهُ اللّٰهِ لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اِمَا اللّٰهِ ey Allah'ın kadın kulları. Biliyorsunuz Abdullah nedir? Erkek kuldur. Emetullah veyahut emetallah kadın kuldur. Ve buradaki diyor Allah'ın kadın kullarını diyor mescitten alık koymayınız. Ey mescide gitmek istiyorlarsa alık koymayınız. Ama Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Teşvik yapıyor. Diyor ki yani kadının kendi evinde namaz kılması onun için daha faziletlidir. Daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Ama ille de gitmek istiyorsa o zaman erkeklere diyor ki kadınlara engel ve ta'lu koymayın ama burada e, el-Mubarek Afuri'nin koyduğu şartlar gibi. Ondan sonra diyor ki: <gülüyor> "Lakin bir şurut." İmam-ı ile diğer alim aynı şekilde, aynı şekilde. "Ve hiye en tekun mutayyeba." Yani kadın kokulanmayacak. Biliyorsunuz bundan önceki bundan önceki dersimizde demiştik. Yani Svetsem diyor ki bir kadın diyor. Koku sürünüp dışarı çıktığı zaman diyor ve o sürdüğü koku her kok, o kokuyu koklayan erkekle zina yapmış olur. Ve burada zina derken ey, fiili zina değil biliyorsunuz zinanın çeşitleri var. Yani mesela bakışın bakış zinadır. Ondan sonra dokunmak zinadır. Konuşmak şu bu gibi şeyler bunlar hepsi zinanın ön mukaddimeleridir ve la Ey, ay zinetlenmeyecek yani miqyaj yüzüne miqyaj yapmayacak ve la zata halakil yusma eskiden cahiliye döneminde kadınlar ellerinde bilezik taktıkları gibi ayaklarına da bilezik takıyorlardı Şimdi tamam kadar mı Evet. yani ama yani çok azaldı artık Çünkü artık genelde bu ayak bilezikleri kalktı belki bede, böyle bedeviler arasında olabilir. Veyahut da köylü kesim arasında olabilir. Genelde şehirde yaşayan kadınlar bunu kullanmıyorlar. Ama belki evde kullanıyorlarsa onu bilmiyorum. Abi He. Burada diyor ki, kadın niçin kadın ayaklarına bilezik takmaktan sakındırıyor? Çünkü yürüdüğü zaman o bilezikler birbirlerine vurulacak. O ki erkek Kadının geldiğini hissedeceğinden dolayı orada şehvi arzuları ne yapabilir? Uyanabilir. İşte bu erkeğin günahkar olmasına sebep olacağından dolayı ayaklarına bileziklerin giymemesini. Giyecekse kendi evinde giysin ama dışarı çıkacağın zaman giymemesi. Tamam mı? Ve la fiyab fâkira elbiseler de böyle üst düzeyde cicili bicili renkli olmayacak. Yani mesela en güzel renkli bir şalvar veya otta bluz veya otta etek böyle renkli renkli elbiseler çıkmayacak. Çünkü bunlar iç zînettir. iç elbise elbisesidir. Ha o zaman dış bunların üzerine dış elbisesi giyecek. Pardeseva yahut da çarçaf dediğimiz. Ve la muhtalita bi'r rical. Ve diyor ki: "Muhammed aleyhissalatu Allah aynı şekilde gidip gelinceye kadar camide, camiye gidip gelinceye kadar kesinlikle erkeklere karışmayacak. Ey erkekler, erkeklerin içine girmeyecek. Tamamen erkekler erkeklerden ayrı bir şekilde gidecek ve tekrar geri gelecek. Walla ve diyor ki o kadın diyor eğer genç ise o kadın yani mesela kız ve genç o genç kız bile camiye gitmemesi lazım. Niçin? Çünkü bu genç kızdır. Özellikle cahil ise, takvali bir kız değilsə, İslami ilimden veya otobil de yoksunu ise camiye gidip gelinceye kadar özellikle yani açık bir toplumda yaşıyorsa orada gençlerle veya da hoşlandığı genç onu onun gördüğü benimsediği veya yahut da sevdiği veya da hoşuna gittiği bir genci görse icabında şeytan ne yapar? Bunları selam bakış derken birbirlerini konuşurlar. Bu mescide gidip gelmekle babasından haberi babasının haberi olmadan bakarsın ki bazı gençlerle arkadaşlık kurabilir. Telefonunu alabilir ondan sonra derken evde o telefonuyla bu telefonuyla o gidip gelme esnasında birbirleriyle tanıştıklarından dolayı ne yapıyorlar artık yapmak istediklerini ya da konuşmak istediklerini konuşuyorlar ve yapıyorlar. İşte İmam Rahim Allah diyor bunlar olmayacak. Burada wa ala yekun fi tariq ma ma yixafu bihi Mefsede, örneğin gidip gelinceye kadar yolda kadına zarar zarar verilecek bir şey varsa o zaman o zararlı şey ister insan olsun ister insanın dışında mesela yutucu bir hayvan olsun örneğin eğer kaçırılmaktan korkuyorsa çıkmayacak. Eğer onu sıkıştıracak bir genç veya başka bir erkek varsa böyle bir şüphesi varsa gitmeyecek. Tamam mı? Veyahut yırtıcı bir hayvan varsa o yırtıcı hayvanın korkusundan dolayı güne ne yapmayacak? Gitmeyecek. Niçin? Çünkü zaten kendi evinde kılmak daha hayırlıdır. İşte bütün bunlar İmam Nevi Rahim Allah, bütün bunların bütün bunların başına gelmemesi için kadın kendi evinde namaz kılması daha hayırlıdır. Ancak diyor ki gitmek istiyorsa hadi yukarıdaki hadiste geldiği gibi La temnau ima Allahi el mesajid yani Allah'ın e, kadın kullarını tamam mı? Mescitlerden alıkoymayınız. Ancak diyor ki ve bu saydığımız şurut. Eş, genç kız olmayacak. Efendim yüz, açık yüzlü geziyorsa yüzüne mikayaş falan yapmayacak. Ne sürme ne ruj ne bu ne bu falan filan. Ondan sonra dış elbisesini giyecek. Erkeklere karışmayacak. Kimseyle gidip gelinceye kadar hiçbir erkeklerle muhatap olmayacak. Tamam. Böyle bu şart şartlara mukayyet kalacaksa o zaman bir sakıncası yoktur. Ve kanaat Halife bin Hacır rahimehullah diyor ki, "Bu hadis âmmun fi'n-nisâ, illa Bu diyor bu hadis özellikle kadınlarla ilgilidir diyor. Ancak alimler diyor bu hadisi her ne kadar bu da aleihi ve selam onları alak, onlara alı koymayın onlara engel olmayın derken yani mutlak bir mutlak bir engel olmayın söz konusu değildir. Ey bazı şartlara mukayyet kalacak. Şartlarla mukayyet kalacak. Deminki saydığımız şartlarla. En <gülüyor> la tam aynı şekilde İbn Hacer el Askalani imam nevinin söylediği gibi diyor ki kokulanmayacak. Niçin? Çünkü koku sürdüğü zaman o kokuyu koklayan her erkekle Allah korusun, zina yapmış olur. Ama burada fiili zina değil, ey manevi zinadır. Allah Celle Celaluhu korusun. Ve bazı kadınlar hakikaten dikkat ediyorsanız, mesela çarşıya gidiyorsun, camiye gidiyorsun, بالله, kadınların kokusundan geçilmiyor. Hem çerçaflıdırlar, peçelidirler ama yine de kokulanıyorlar. E demek ki bu çarçaf, bu peçe, bu bilmem ne falan filan bazı kadınlar işte belki de adet olsun diye giyiyorlar. Allah'tan korkan bir kadın özellikle böyle kendini bu çarçafa büründürmüşse o zaman ne yapacak? Kesinlikle bu kokuyu sürmeyecek. Bir kadın kendi evinde kocasına koku, koku sürebilir mesela. Kocası eve geleceği an diyelim ki iş yerinde tam yarım saat kaldı. Bu kadın kocasına zinetlenecek, en güzel elbisesini, cicili bicili elbiseleri giyecek, kokusunu da sürünür. Ondan sonra kocasını karşılar böylece hem kocasının gözü dışarıda kalmaz. Çünkü gelip de karısını daha önceden söylediğimiz gibi hep mutfak elbisesiyle görürse, kadın dışarı çıktığı zaman en cicili bicili elbisesini giyer. Evde olduğu zaman hep mutfak elbisesiyle gezer. Vallahi, ya şarva lan ya mutfağın önlüğünü giymiş et kokusu bilmem ne kolzu falan filan erkek onu gördüğü zaman da ondan kaçar Doğru. <gülüyor> Dışarı çıkacağı zaman bebek gibi veya hatta gelin gibi giyinir. Doğrusu bu süslenme kadın kendi evinde kocasına karşı yapacak dışarı çıktığı zaman değil O zaman dışarı çıkacağı zaman yani işe e, camiye gideceği zaman mutlak manada bu tür şeylerden kendini alıkoyması gerekiyor. diyor ki vel yakhrujna tafilat. Tafilat ne demektir? Ey gayr muttayyibat ve gayr mutazeyyinat. Çıktığı zaman zinetlenmeyecek, kokulanmayacak, gayet normal elbisesini giyecek ve üzerinde de dış elbisesini. Artık o dış giydiği dış elbise artık çarçaf mıdır? Haba mıdır? Efendim, paradiso müdür? Neyse. Ve bu dış elbisenin en doğru rengi de siyah olmasıdır. Çünkü siyah renk diğer renkler gibi dikkat çekici değildir. Ta geçmişten şu ana kadar alimlerimiz kadınların dış elbise, yani dışarıya çıkacakları zaman dış elbiseyi siyah olarak siyah olarak olan elbiseyi tercih ediyorlar. Burada diyor ki İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor, İmam-ı Müs'ünün rivayet ettiği diyor ki اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَا كُنَّ الْمَسَاجِدْ فَلَا تَتَمَسَّنَا Bir sizden biriniz diyor, mescide gideceği zaman sakın sakın koku kullanmasın, tamam mı? Ve bu hadis i̇mam Malik muhattasında zikrettiği gibi İmam-ı Müs'lüm Allah, kitabında da ne yapıyor? Bunu delil olarak getiriyor. O zaman bir kadın dışarı çıkacağı zaman kesinlikle koku kullanması onun için haramdır. Ve dışarı gideceği zaman akrabasına gidecek mesela. Diyelim ki köydedir veya da mahallededir. Mahallenin içinde şu evden şu eve gidecek mesela. Orada aynen sanki uzak bir yere gidiyormuş gibi yine dış elbisesini ne yapacak? Dış elbisesini giyecek ve erkeklerle muhatap olmamak şartıyla bir de gözlerini haramdan sakındıracak. Nur suresinde 30. ile 31. ayetinde Allah Celle Celle'ye zikrettiği gibi diyor ki kadın erkeklere gözlerinizi haramdan sakındırın. Kadına da diyor ki siz de gözlerinizi haramdan sakındırın. Ey gidip gelince kesinlikle erkeklere ne yapmayacak? Bakmayacak. Erkekler de kadınlara bakmayacak. Ama ani bir bakış yürüyor. Mesela bir kadın gözüne ilişti ikinci bakış onun hakkı değildir. Çünkü o istemediği halde gözü ilişti. Ama kast ederek bakarsa o zaman ne yapmış olur? Günahkar olmuş olur. Hocam i̇lk bakışta bakışı şöyle uzatırsa biraz. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> Artık o, kişi, o uzun bakışı yapan kişinin kalbi bilir. Ben bilmem ki o senin, o kişinin kalbini bilmiyor mu? Uzun bakışını ben bilmem. Ama kişi kendini bilir. Nasıl bu bak, yapmış olduğu uzun bakış şehvetli midir, değil midir? İstekli midir, değil midir? Değil mi? Niyetle Ama bak. karşıdaki şahıs bilmez. Ama şahıs kendi kendini bilir. Bu ister kadın olsun, ister erkek olsun. Ve Ali vesselam Ali bin Ebi Talib e diyor ki, ilk bakış senin hakkındır. ikinci bakış senin hakkın değildir. İlk bakış senin hakkındır derken yine, yine de kastediyor? Yani... Aniden bir kadın sana böyle sana ilişti. Hemen gözüne yapacaksın, ayeti totbik edeceksin. Gaddıl basar. Orada gözünü hemen haramdan sakındıracaksın. Niçin? Çünkü erkeklerin kadınlara, yabancı kadınlara bakmaları, nikahı, kadın, e, nikahı düşen kadınlara bakması onun hakkı değildir. Çünkü o kadın onun hakkı değildir. Onun mülkü değildir. Ey nikahı altında değildir nikah altında olmadığından dolayı ona bakması haramdır. Artık o kadını ister evli olsun ister bekar olsun fark etmiyor. Evet. Üçüncü delil diyor ki: Hadis Ubde bin Amr radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "İyâkum ve'd-duhul ale'n-nisâ." Tamam mı? Bu hadis İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadistir ve وَالدُّخُولُ عَلَى nisa Sakın sakın diyor kadınlar üzerine girmeyiniz. Ey böyle feceten eve gireceğiniz zaman veya da herhangi bir yere gireceğiniz zaman birden girmeyiniz. Niçin? Çünkü orada kadınlar var. Bu kadınlar da kendi aralarında oturdukları için saçı açık olabilir, omuzu açık olabilir, ayağı açık açık olabilir, göğsü açık olabilir. Ee, yani kar kadınlar karışık oturuyor. Sen de biliyorsun ki burada sana haram olan kadınlar var. İster amcan kızı olsun, ister dayın kızı olsun, ister dayızan kızı olsun. Fark etmiyor. Veya ister komşu kızın veyahut da hanımı olsun. Madem ki bu kız veyahut da bu kadın sana haramdır, o zaman eten girmeyeceksin. Kapıyı çalacaksın. Tamam mı? Kapıyı çalacaksın. Ondan sonra kadınlar mesela kendilerine özel bir yer varsa mesela oraya girecekler. Ondan sonra sen de efendim gider yerini alırsın. Diyor ki, اِيَّاكُمْ وَدُّخُلُ عَلَى النِسَى selam bu sözü söyleyince orada mecliste olan bir kişi diyor ki: "Fakale raculun min el ansar ya Resulullah. E ferait el hamwa ey Allah'ın Resulü. Peki sen yani kayınn edersin? Kayın ve kayın gibi kişiler, ey kocanın akrabaları. Yani de kadının akrabaları erkeğe var. He, tamam mı? Çünkü kadının kadının kadına göre de kayınları var, erkeğe de göre kayınları var." Kale Ali Sattwaselam elhamu elmût yani tıpkı ölüm gibidir. Niçin? Çünkü bu özellikle yakın akrabalar ve bundan önceki derslerimizde biz de indik. Özellikle o kadının kocası dışarıda ise. Ve bunu bir Mısırlı kardeşimiz ben Mısırlı kardeşlerin de derslerine de gidiyorum. Orada bir kardeşimiz burada bu böyle bu meselelerle ilgili konuşurken diyor ki Mısır'da diyor bizim mahallede oturan bir kardeşimiz diyor burada Suudi Arabistan'da çalışıyor diyor. Evde de orada yani Mısır'da da onun bir kardeşi var. Yani onun bir küçüğü var. Annesiyle beraber onun karısı da onlarla beraber kalkıp oturuyor. Tamam mı? Ve bunlar beraber oturuyorlar, karışık oturuyorlar, yemek beraber, şu bu falan filan derken meğer ki bunlar aralarında irtibat kurmuşlar, konuşmuşlar, anlaşmışlar. Annesi bir yere gideceği zaman bunlar aynen karı koca gibi cima yapıyorlar birbirleriyle. Kim kimin hanımıyla? Abi. Abisinin hanımıyla. Ve hiç kimsenin haberi yok. Ta belli bir dönemden sonra bir gün hamile oluyor. Tamam mı? Tahlile götürüyorlar. Kendisinin de hamile olduğunu demek ki başlangıç olduğu için orada tahil yaparken doktor diyor ki sen hamilesin diyor. Kaynası diyor ki ne hamilesi diyor kocası da iki seneden beri diyor söylediği Arabistan'da çalışıyor. Diyor ki vallahi hamiledir diyor. Burada şüphelendiler. Ondan sonra baskı yaptılar derken dedi ki işte filanla kocamın kardeşiyle devamlı cinsi münasebet yapıyoruz. Aynen karı koca hayaletini yaşıyorlar. İki seneden beri bu adam abesinin hanımıyla cinsi münasebet yapıyor. İhtilatın şeyini görüyor musunuz? Bir yabancı oraya girip de o kadınla zina yapamaz. Kesinlikle bir yabancı oraya giremez. Çünkü giremez. Ama akraba Çok akraba anladım. olduğu için kolay kolay girip çıktığı için burada zina yapacak. Kimse ondan şüphelenmez. Hayır. Biz, kardeş, biz akrabayız gibisi. Tamam mı? Şimdi bazen diyor ki ya arkadaş ya ne olacak diyor biz akrabayız amca, amca oğluyuz amca kızıyız dayı oğluyuz dayı kızıyız falan komşuyuz akrabayız falan ne olacak Hocam, bu benim kız, kız kardeşim gibi Veya kadın diyor ki bu benim abim gibidir diyor. Ulan nice kadınlar filan benim abim gibidir onunla cinsi münasebet yapıyor zina yapıyor. Nice kadınlar nice kadınlar nice kızlar Allah korusun. O zaman diyor ki Aleyhisselam aafartelhem dediği zaman o adam bunu söyledi diyor ki Öem elhemmu el, -el mau akıl bu koca akrabaları veta kadının kocaya karşı olan akrabaları ölümden daha beterdir niçin işte bu Mısırlı arkadaşın yaptığı gibi gayet normal bir evde yaşıyorlar ne anne annesi ondan şüpheleniyor ne başka kimse mümkün mü diyorlar yani hiç kimsenin aklına gelmez. Bir genç abisinin hanımıyla kalkıp cinsi münasebet yapsın. Demek ki oluyor. Şehvet o kadar ki kötü bir şeydir. O şehvet oluştuğu zaman işte ne kadın ne de erkek e, hakim olmayıp Allah korusun. Allah'ın hoş görmediği şeyler ortaya konuyor. Ve kalel ve öyle. İmam Şanqiti rahim Allah diyor ki, vazaırı alhadîf, altephtiru min alduhûl ı'lehînna, ister karışık olsun ister hiç kimse olmasın. Örneğin, bir şahıs, abis mesela, abisinin evine gidiyor, veya da komşusunun evine gidiyor. Tamam mı? Komşusu evde değildir, yani erkek evde değildir, kadın evdedir. Adam yani özellikle köylüler veya da şehirde mahallede birbirleriyle oturan insanlar. Yani ya diyor bu arkadaşımdır diyor. Hatta geçen burada bir mecliste gördük mesela birisi birisine diyor ki işte gittiğin zaman ilk önce benim evime git diyor ona. Lan Allah'tan kork. Nasıl senin evine gidecek? Sen bu senin hanımın orada erkeksiz yaşıyor. Sen burada diyor ki git orada otur, orada kalk, orada bir yat orada bilmem ne onları ziyaret et. Yani onlarla görüş. Hani İslam, hani Kur'an, hani din, hani şeriat, hani Allah korkusu, hani helal haram. Hem de bunlar davetçi, bunlar mı İslamcıdır bunlar? Eğer İslamcılar, şeriatçılar bunu yaparsa, vallahi dinden anlamayan, şeriat olmayan insanlar haliyle daha neler neler yaparlar. Ve diyorlar ki ya bu kadar aşırı olmamak lazım. Ya ama da siz var ya her şey haram kıldınız arkada. Her şey haram haram haram. Helal bir şey bırakmadınız ki. Yani biz kılmıyoruz ki. Bu Allah Celle Celaluhu Aleyhisselam bunu söylüyorlar. Erkekler ile nikahları düşen, birbirine düşen kadınlar ve erkekler birbirlerinden ne kadar uzak kalsalar o kadar her iki cins için daha hayırlıdır. Karıştıkları zaman Allah korusun hiç kimse dinlemez. Bu benim kardeşleriyle, nice gençler, kız kardeşleriyle cinsi münasebet yapıyorlar. Aynı evde genç genç Erkekler genç kız kardeşleriyle cima yapıyorlar. Annesiyle cimai cinsi münasebet yapan insanlar oldu. Allah korusun. Evet. Diyor ki وَلَوْ لَمْ halve <الْخَلْوَة> diyor. Hatta diyor halvet bile olmasa diyor o erkek gireceği mecliste ona haram olan kadınlar varsa o meclise girmek onun hakkı değildir. Girmeyecek. Müslüman mısın? Kelime-i şehadeti musun? getiriyor musun? Evet. O zaman sen bu kelime-i şehadeti getirdiysen burada Allah ve Resul'ün emir ve yasaklarına bağlı kalarak o odaya girmeyeceksin arkadaş. O kadınlarla görüşmeyeceksin. O kadınlarla konuşmayacaksın. Gerek yok. Kocasıyla konuş, kardeşiyle konuş, oğluyla konuş. Ne isteyeceksen onlardan yap ama zaruri zaruri bir şey olsa telefonu açtığı zaman mesela bir kadın telefonu açtı kocası mesela e, meşguldür falan aldı gayet normal bir konuşma yapsın selamu alaykum selam kimi istiyorsunuz filan bir dakika bekleyin evet. fazla lavabalık yapmaya gerek yok efendim hayatım bilmem canım ne falan filan böyle yumuşak yumuşak sözler söylemek gerçekten hem kadını hem de erkeği gümbürtüye götürür Allah korusun. Diyor ki kilehuma muharram tahrimen şediden banfirade. İster khalva olsun, ister karşılıklı olsun. Her ikisi de en şiddetli bir şekilde Allah katında bu karşılıklık, ihtilat kesinlikle haramdır. Fedalle ala en haramun. İster halvette olsun, ister halvette olmasın. Tamam mı? وَقَالَ اَيْدًا اَنَّ اِخْتِلَاطِ الْرِجَالِ الْاَجَانِبِ الْنِسَاءِ الْاَجْنَبِيَتِ اَنَّهُ هُوَ الْمَوْتِ Ey, nikahları birbirine düşen erkek ve kadınların diyor, yani yabancı erkek ve kadınların diyor, birbirleriyle kalışması diyor, aynen tıpkı ölüm gibidir. Tıpkı ölüm gibidir. Evet. Diğer bir rivayette diyor ki: "İyyakum ve dukhulü al-muğayyibat." Ne demektir dukhulü al-muğayyibat? Ay kocaları onlardan gayip olan kadınlarla sakın sakın sakın onlarla bir araya gelmeyiniz. Niçin? O kadın çoktan beri hanımında e, kocasından uzaktır. Ve o şahıs onunla görüştüğü zaman ve mesela bazen bir köyde veya da bir şey bir şey demezsin bir mahallede bakıyorsunuz ki dışarıda yab yani yabancı olarak bazı ülkelerde çalışıyorlar. Bazıları izine geliyorlar. İzine geldikleri zaman mesela o kız veya o kadın ilk aklına gelen şey nedir mesela kocasıyla yapma yapması veya da yap yapması gereken şeyler aklına gelir. Ha o zaman o erkek o kadınla konuşması en ufacık, yumuşak bir kelime de veyahut bir söz de veyahut bir bakışta Allah korusun orada Allah Celle Celalüye saklamış olduğu şey olabilir. Allah korusun. Tamam mı? 13 ayet diyor ki sakın sakın diyor kocaları gâib olan ey uzakta kadın kocasından kadından uzak olan kişilerin üzerine kadınlar üzerine girmeyiniz ve onlarla karışık bir şekilde bir arada bulunmayınız. Efendim. Bir dakika, Şunu, şu konuyu bitirelim. A diyor ki, evet. Elham ve elmağd diyor ki, yani dukuluhu ala zavget ahihi. Kişi, abisinin veyahut da kardeşinin hanımıyla bir arada oturması veyahut da bir arada bulunması veyahut da mesela evdeyken kendisi dışarıdan geliyor, onun üzerine girmesi. Yeşbehe elmağd fil istiğbah vel mevsede. Kötülükte ve yani orada fitne fesade sebep olacağından dolayı ey bu tür şeyler olursa Allah korusun. Mesela o Mısırlının abesinin hanımıyla cinsi, münase cinsi münasebet yapması gibi. Fehu muharramun ma'lumu tahrim kesnikle bu belli bir haramdır veya fıta haramlıktır. Dolayısıyla <gülüyor> bir insan yırtıcı hayvandan kaçtığı gibi bir erkek yabancı kadından kaçacak. Nasıl bir insan Esed'den, Nömür'den veyahut da kurt'tan kaçıyor ya. Yani hiçbir zaman onunla bir arada olmak istemiyor. Çünkü ona eman yok. Yani kurt kurttur. Demek ki vallahi bu kurt yani kurttur ondan sonra şimdi bakışta işte, efendim e eğitilmiş memne falan filan bir adı şöyle değil mi? Bir an mesela bir bir an için mesela o kurt yine kurtluğuna döner ve orada seni ne yapabilir, parçalayabilir. İşte o erkek de o kadın da tamam mı? Ne kadar akraba olsunlar. Ne kadar yakın akraba olsalar bile teyze kızı, teyze oğlu, dayı kızı ne falan filan Allah korusun o istek, şehvi arzular olunca hiç kimseyi dinlemez. Ne amca kızı, ne dayı, ne amca, ne şu ne bu. Allah korkusu bile insanın aklına gelmiyor. Allah korkusu bile insanın aklına gelmiyor. İşte bu tür şeyler olmaması için diyor ki Kurt'tan, e, esetten kaçtığın gibi diyor. Sen yabancı kadından, kadın yabancı kadın da yabancı erkekten ne yapacak? Kaçacak. Ey bir arada olmamaya çalışacaklar. <gülüyor> evet, tay. Buraya kadar biter. Hedef Allahü alemu, sallallahu aleyhi ve sellem ve barik alnabiyyine Muhammed ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve ve hamdik. Şel aleyhi ve ilahe illa testağfirik ve çubuğu ilayki. İnşallah Rabbim Celle ömür ve sahat verirse önümüzdeki derste inşallah dördüncü hadisi zikredeceğiz. Hocam birinci soru. Bu Musabir'in dersin başında da sorduğu soru var ya hani. İlk eşini çalışmaya zorlayarak ikinci de, bunu onu güzel anlayayım çünkü baştan orada anlamadım. Bir adam bir, bir tane evlenmiş. Tamam mı? İkincisine evlenmek gitmek, için. Sizi gidiyor. Birinci ki çalış diyor. Kendisi diyor hanımına diyor ki çalış. Birinci Kendisi. hanımına çalış diyor. zorluyor İkinciye çalışmak. değmiyor yani. İkincisini alacak. İkinci evlenmek için ilk eşini çalıştırıyor. Yani ondan Zor. para o yani onun parası parasıyla mı evlenecek? E bu soruda öyle. İlk eşini diyor çalışmaya zorlayarak. İkinci, i̇kinci bir kadınla getirmek ha, için. Ha, ikinci Söz bir evlilik yapmak isteyen bir koca diyor. Evet. İlk kadın tabii ilk o çalışmaya zorladığı kadın talak isterse bu İslam'da yeri var mı diyor? Böyle bir hakka sahip mi diyor o ilk eşi? Böyle bir zorlu zor durumda. Ee, tabii ki ikinci bir kadınla evlenmekten dolayı talak yani talak talep etmek doğru değildir. Niçin? Çünkü Anladım. İslam'da İslam'da bir erkeğin şartlarını yani şartları, ne? şartları yerine getirecekse ikincisiyle, üçüncüsüyle, dördüncüsüyle evlenmesi, evlenmesi nedir? Caizdir. Yok eğer şartları yerine getiremeyecekse bir taneyle yetinecektir. Bu Allah Celle Celaluhu Nisa Suresinde söylediği gibi. Burada yani sırf ikinciyi getireceğinden dolayı kalkıp da talak, talak istemesi o kadın gerçekten bu doğru değildir. Ancak eğer bu kadın bu erkek ikinci bir kadınla evlenip de o kadını ihmal ediyorsa ve adaleti gerçekleştirmiyorsa hem cinsi münasebetten dolayı hem taksimden dolayı hem maddi yönden dolayı adaleti gerçekleştirmiyorsa o zaman kadıya müracaat ederek talakı telap etmekte bir beyis yoktur. İkincisi bu kadın çalışıyorsa çalıştığının karşılığı kadının hakkıdır. Erkeğin hakkı değildir. Yalnız bu kadının çalıştığı, yapmış olduğu iş meşru bir iş midir, değil midir? Ey, bu kadın erkeklerle beraber karışık mı çalışıyor? Tamam mı? Çünkü bu kadın eğer karışık erkeklerle karışık çalışıyorsa, tabii ki çalışması caiz değildir. Çünkü kadınlar ile erkekler karışık bir şekilde birbirleriyle çalışması masiyettir. Dolayısıyla çalışması doğru değildir aslında. Ancak onu diyor ki yok sen çalışacaksın ki ben ikinci hanımla ikinci hanımı getireyim. E burada zulüm var. Hem onun parasıyla evleneceksin hem de kıskandığı baş ikinci kadını edineceksin. Tabii ki bu doğru değildir tabii. Burada zulüm var. Ama bu zulümden dolayı kadın talak talak talep edebilir mi yetmez mi orada erkeğin yaptığı zulme bakmak lazım. Eğer gerçekten bu adam bu zulümden vazgeçmeyecekse ve bu kadın da bu zulümden dolayı devamlı işkence çekecekse o zaman kadıya gider ve kadı koca ile kadın arasındaki ihtilafa bakacak. Gerçekten kadının kadının talebi meşru ise o zaman kadı dolayısıyla talak talep etmekte bir veis yoktur. Kadı bakacak. Diyecek ki mesela hayır yani sizin bu aranızdaki anlaşmazlık talak talap etmeye değmez diyor. Şer'an doğru değildir diyor. Yok eğer gerçekten diyecekse yani şer'an geri varsa o zaman diyecek ki tamam kadı her ne kadar koca istemiyorsa da kadın kanalı ile, kadı kanalıyla o kadı o kadını o erkekten ne yapabilir? Boşayabilir. Allah'u alem. İkinci sorusu hocam. Kadının evde yatsı namazını gece yarısını beklemeden ezandan hemen sonra kılması gerekiyor diyorlar. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için böyle bir şey emretmiş midir? diyor. Özellikle yatsı namazı hele özellikle kadınlar camiye gitmeyen kadınlar kendi evlerinde namaz kıldıkları zaman en eftalı yatsı namazını ertel, erteletmeleri en eftaldır. Kadınlar? Ha, sadece yatsı namazı. Cami'de de mesela diyelim ki mahalle halkı imamla beraber ittifak ediyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki mesela namazı saat 10'da kılacağız. Veyahutta yani 10.30'da, ayın gece yarısından önce. Çünkü sahen görüşe göre yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Gece yarısından sonra namaz yatsı namazının vakti biter. Ancak Hanefi fukahasının yanında Yatsı namazının vakti fecir namazına kadardır diyorlar. Doğrusu bu konuyla ilgili hiçbir delil, bir açık bir delilleri yoktur. Hanefi fukası yatsı namazının vakti fecir namazına kadardır. Cumhurun görüşüne göre ve sahih görüşe göre yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Gece yarısı mevsimlere göre değişiyor. Yazın gece yarısı vakti ayrıdır, kışın ayrıdır. Değil mi? Dolayısıyla yatsı kadın Evde camide kılmıyor, camiye gitmiyor evde kılıyorsa o zaman yatsı namazının en doğrusu geç kılması en eftalıdır. Ama diğer vakitler örneğin feci namazı, ölen namazı, ikindi namazı akşam namazı, bu namazları tam en doğrusu ve en eflalı tam vaktinde kılmak. Ey yatsının namazı girdiği zaman akşam namazının vakti girdiği zaman şey, akşam namazının vakti girdiği zaman ikinci namazın vakti ilk girdiği zaman ondan sonra öğlenin ondan sonra fecirin. Yani bu bunlar vaktinde. Ama vaktinde kılmadıysa bu iki vakit arasında bu namazın vaktidir. Örneğin Öğlen namazı saat 12'de oluyor. İkindi namazı saat 4'te oluyor. O zaman 12'den 4'e kadar bu ikindi namazının vakti var. En eftalı ilk vakitte kılmasıdır. Ama işte meşguldür, hastadır, şudur, budur falandır, filandır derken şer'i bir özrü varsa erteletmekte bir beyis yoktur. Yeter ki ikindi namazı vakti girmesin. Tamam mı? eğer o kadın hasta ise, bir hastalığı varsa mesela o zaman ne yapar? Öğlen namazının vaktini ikindi namazının vaktine erteletir. Tamam mı? O zaman iki öğlen namazının son vaktinde kılar ikindi namazının ilk vaktinde kılarak her ikisini de cem edebilir. Nasıl? Öğlen namazının son vakti dörde diyelim ki üç buçukta bitiyor. Üç üç buçuğu, yani üç otuz beş dakika ikindi namazının vakti giriyor. O zaman üç buçukta öğle namazının vakti, vaktini, vaktinde giye, e, kılacak. Hemen ondan sonra ikindi namazının vakti girip, beş dakika sonra ikindi namazını da ne yapıyor? Onlarla beraber cem'i etmiş olur. Her ikisini de vaktinde kılmış olur. Ama hiçbir mazereti yoksa, en efdalı ve en doğrusu yatsı namazının dışındaki diğer vakitleri vaktinde kılmaktır. Ama yatsı namazı müstesna yatsı namazını ne yapar? Erteletir veyahut da mahallede bir cami imamı mahalle cemaatiyle ittifak ediyor. Diyor ki yani yatsı namazını en efdal en efdalı geciktirmektir. Ne derseniz biz hepimiz anlaşsak, anlaşıyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki tamam saat 10'da kılacağız. Çünkü yatsı namazı gece ne kadar gece yarısına şey olursa ibadet Allah katında o kadar daha çok makbuldür. O zaman o cami imamının cemaatiyle ittifak etmesiyle beraber o yatsı namazını orada erteletme bir sakınca yoktur. Kadın da kendi evinde yatsı namazını en efdalı geç vakitte, geç vakitte kılmasıdır. Ama ilk vaktinde kılmasında da bir sakınca yoktur. Wallahu alem. Yatı namazının vakti gece yarısı olduğuna dair delil neydi hocam? Şu anda, şu anda benim, yani şu anda hatırlamıyorum yüzde yüz hadisin metnini. Ee, ama aleyhissalatü vesselam e, diyor ki, ile nusfillel diyor. Yoksa da yani sakın yoksa, evet. bizim bizim. Gece yarısı bu saat 11, 12. İşte dedim ya mevsimlere göre mesela diyelim ki yazın genelde gece yarısı genelde gün hani gün gündüz gün uzanıyor gece kısalıyor mesela genelde 11'de 11 buçukta gece yarısı oluyor yazın ama kışın bazen bakarsın 12 buçuk tabii ki iklimlere göre şey memleketlere göre tamam. şeye, devletlere göre veyahut da şehirlere göre 4, 5, var. Ya mesela kışın bakarsın 12.30 ile 1 saat 1'de gece yarısı oluyor. O zaman yani en doğru inşallah gelecek hafta bunu şey yapabiliriz yani değerlerini sunabiliriz inşallah. Hocam evet. kadın hangi durumlarda talak talak talep edebilir ve koca kadının bu talak isteğini yerine getirmek zorunda mıdır? Eğer kadının talak e,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 Veyahut mesela erkek namaz kılmıyor Kadın namaz kılıyor Tamam mı? Veyahut mesela adam e, Alkol içiyor mesela erkek alkol içiyor veyautta kadın alkol içiyor Herkesin kadın alkol içerse O zaman o erkek o kadını boşayabilir Bu şer'i bir özürdür Veyahut erkek alkolludur Kadın bu Alkol da haram olduğu için ben diyor ki Alkolü bir erkekle yaşamak istemiyorum İşte bu nedir Bu da şer'idir kadıya müracaat ettiği zaman bu kadı o kadında o kadını o erkekten boşatabilir veyahut da boşa veyahut da erkek hastalı bir erkekte hastalık var. Bu hastalık mesela diyelim ki bu boğazında iç hastalıkları var. Bu iç hastalıklarından dolayı ağzından pis koku çıkıyor mesela. Bu pis kokudan dolayı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 talebinde bulunabilir. Teşam mesela senin yüzünden hep oluyor, senin yüzünden biliyorsunuz bu e, İslam'da zaten teşem diye bir şey yoktur yani caiz değildir aslında. Türkiye'de uğursuz diyorlar değil ha, mi? Doğru, uğursuzluk doğru, gibi doğru. falan filan. Evet. E, bu zaten Anladım. zaten caiz değildir aslında teşem yapmak zaten caiz değildir. Anladım. Ama Anladım. bu bu yani talaka sebep olur mu olmaz mı? Evet. Tamam mı?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 o zaman kadıya müraca etmek bir beys yoktur. Eğer yeri yoksa, şereği ise o zaman efendim yok mu yani isbal, isbal boşanmaya boşanma sebep değildir. Mesela diyelim ki bir kadın bir erkek mesela ilk evlendiği zaman sakallıydı mesela. Evlendikten sonra çünkü o, kız, o kadın mütedeyim bir kadındır, bir kızdır. Sakalsız giderse babası veyahut da kız istemeyecek. O kıza sahip oluncaya kadar sakalını bırakıyor. Tamam mı? Dindar gözüküyor. Mesela dese ki ben sigara içiyorum. Kız diyecek ki ben sigara içen erkeği istemiyorum. Tamam mı? Ondan sonra efendim gittiği zaman ne yapıyor? Kendini dindar gözüküyor. Kadına sahip oluncaya kadar. Sahip olduktan sonra sakalını kesiyor. Açık açık sigara içiyor o zaman o kadın e, kadıya müracaat ederek der ki yani ben bunu sakallı olarak aldım ve sigara iç sığara içtiğini de bilmiyordum. Ben de sığara içen bir kişiyle kalmak istemiyorum. İşte kokudan, işte şundan, bundan falan filan. İşte orada kadı e, ona talak talebini ne yapabilir? Kabul edebilir. Veyahut da kadın diyor ki mesela erkekle akitte diyor mesela ben seninle evlenirim. Ama ben babamın şehrinden çıkmak istemiyorum. Örneğin diyelim ki kadın ve erkek İskenderun'da kalıyorlar. Veyahut Ankara'da, İzmir'de neyse. Erkek İstanbul'da bir kıza talip oluyor. Kız diyor ki, veyahut da kızın babası diyorlar ki tamam kızımızı sana veririz. Veyahut da kız diyor ki ben sana kabul ederim. Ama şartlarım var. Şartlar nedir? Diyor ki sakalını bırakacaksın. Ondan sonra İstanbul'dan başka bir yere seninle beraber gitmeyeceğim. Beni İstanbul'dan götüreceksen ben hemen boşanırım. Veyahut da boşama hakkımı ararım. Veyahut da mesela içmeyeceksin. Bu şartları akitte şart koşarsa ve bu erkek o zaman şartlara mukayyet olması gerekiyor. Bağlı olması gerekiyor. Bu şartlar akitte yazıldıktan sonra erkek sakalını keserse hutta sigara içerse veya hutta alkol içerse diyor ki orada alkol içmeyeceğim sigara içmeyeceğim şöyle yapmayacağım böyle yapmayacağım bunları şart koştuysa bu şartlardan birisini ihlal ederse o zaman kadı bu kadını bu o erkekten hemen ne yapabilir boşayabilir her ne kadar o koca o kadını boşamak istemiyorsa da niçin çünkü bunları şart koşmuş. Maalesef de diyor ki Müslümanun ala şurutihim Evet, evet Allahu Alem. Bitti mi Ustaz? Var hocam. Şunu alayım ben Ustaz. Hocam ben diyor Suriye'ye gidip cihad etmek istiyorum ama benim para borcum var. Buna göre nasıl yapayım? Allah ben şahsen bu Suriye'de, hani tabii ki e, burada alimler, özellikle Suriye'deki alimler diyorlar ki Suriye halkı dışında başka şahısların Süriye'ye gitmelerini gerek görmüyorlar çünkü yani erkek veya da çoktur Süriyeli olup da ama Suriye’deki e, mazlum Müslümanların ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlarını vermek en efdaldir. Örneğin e, yemeklere neye ihtiya ihtiyaçları var artık neye ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları bulup da onlara göndermek en doğrusudur. Çünkü oraya gideceği zaman özellikle o kişi eğer evliyse çoluk çocuğunu bırakacak mesela çoluk çocuğu ondan mahrum olacak belki de e, Allah korusun gittikten sonra bu çocuklar e, e, yani terbiye babından anneleri onları terbiye edemeyebilir e, özellikle onun çocukları biraz büyümüşse osa o buraya gider bu buraya gider kız bir başka bir tarafa gider derken ben cihada gideyim derken kocaman aileyi aileden yoksun olacaksa yok olacaksa yok bu aileyi yok edecekse Allah korusun, o zaman gitmemesi en doğrusudur yani çünkü daha başka bir şey de var özellikle bu uluslararası olan cihat hareketleri hareketlerine sahip olan genelde dış istihbarattır bu dış istihbaratlar da bu tür şahıslarla oynuyorlar örneğin adam Afganistan'a, Afganistan'a gidecek, Çeçenistan'a gidecek, Kosova'ya gidecek, mem nereye gidecek? Suriye'ye gidecek derken burada bakıyorsunuz ki genelde genelde istihbarat bu tür şahısları ne yapıyor, kullanıyor. Ve bunun nasıl neye dayanarak söylüyorsun deseniz, deyot da deseler. Mesela geçmişte Afganistan'da cihada katılan, Afganistan cihadına, Kosova cihadına Bosna Hersek cihadına katılan şahıslar isimleri yazdırılıyor. Ondan sonra geldikten sonra tabi orada barış olduktan sonra o kişilerin ismi hepsi terörizm listesine geçtirdiler. Ve onlar tek tek yakalanıp hep hapishanelere hapishanelere sokuyorlar. Ee, doğrusu yani benim kanaatim hani Suriye halkının o Suriye düzenine karşı yapmış oldukları savaş e, şeridir. Ama ille de diğer ülkelerden oraya gidilir mi, gidilmez mi, ben acizene orada durgunluk, ee, yani yani Durdu. suskun kalıyorum. Yani orada ben bir şey söyleyemem. Hani e, bir Türk, Suriye cihada gidebilir mi, gitmez mi, e, bu beni aşar yani. Ben o konuda bir, bir şey söylemek istemiyorum. Beni aşan konulara gitmek istemiyorum. Beni aşan sorulara girmek istemiyorum. Bu tür şeyler beni aşıyor. Yani ben o seviyede değilim. Yani o seviyede böyle fetva verecek durumda değilim ben. Bilmiyorum. Allah'u alam. Sor mu abi? Bir iki tane daha vereceğim. hocam. Hıdır Aleyhisselam hayatta mı öyle inanılıyor? Diye bir soru var. Bu doğru değil. Hıdır Aleyhisselatü Vesselam sahih görüşe göre nebidir. Musa döneminde yaşamış. Ve özellikle Kehf suresinde buna Allah Celle Celaluhu Kehf suresinde buna değiniyor. Çünkü tarikat ehli diyorlar ki Hıdır Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın velisidir. Yani tarikat ehli Hıdır'ın nebi olduğuna inanmıyorlar. Allah'ın bir velisi olduğuna inanıyorlar. Ve Hıdır'ın da ölmediğini Hıdır'ın da ölmediğini yani ta kıyamete kadar yaşayacağını söylüyorlar. Doğrusu eğer Hıdır Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor olsaydı Aleyhisselatü Vesselam'a mutlaka ne yapacaktı? Ona ona onunla görüşürdü ona biat ederdi ona mesela onun şeriatına girecekti çünkü Ali Sattwast'a geldikten sonra bütün resullerin şeriatına sedildi ve Ali Sattwast'ın şeriatından başka şeriat yok. O zaman Hıdır Ali Sattwast yaşamış olsaydı Ali Sattwast'ın ümmetinden olması gerekiyordu. Sayı görüşe göre Hıdır nebidir, veli değildir ve o da e, diğer Sen Resuller yani, gibi tamam. vefat etmiştir. Ancak İsa Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü Vesselam e, Allah Celle Celaluhu onu diri olarak dünyanın göğüne kaldırdı. Evet. Ha, Bitti mi? Var 5 tane. Hmm. Yok Siz <gülüyor> istiyorsanız. 11'e kadar zaman, 15'e kadar. İyi tamam. Hocam ben Ramazan'da diyor, travihi camide kılıyorum. Sürekli bayan olduğunda diyor. Mahsuru var mı? İşte deminki söylediğimiz gibi bu bayan e, camiye gitmek istediği zaman erkeklere karışmayacaksa kokulanmayacaksa e, zinetli elbiseleriyle veya da aç, bu bayan eğer açık yüzlü geziyorsa e, açık yüzlü geziyorsa mesela yüzüne hiçbir mityaj yapmamak şartıyla sürme, yuruş e, yani bazı merhemler falan kullanmaksızın e, bu şeylere riayet ederse eğer gidişinde ve gelişinde erkeklere karışmayacaksa ve gözlerini haramdan sakındıracaksa e, kocası da eğer evliyse kocası da ona müsaade veriyorsa bu şartlara kayıtlı kalıyorsa o zaman bir sakıncası yoktur eğer evli değilse babası babası ona izin veriyorsa ve tabiba İmam nevi rahimahullah diyor ki bir genç kız diyor eğer genç ise diyor ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında diğer vakitlerde camiye gitmesi onun için caiz değildir. Çünkü genç kız hiçbir zaman özellikle açık toplumlarda hiçbir zaman ona ne yapılmaz ona güvenilmez. Niçin gidişinde gelişinde her an için mesela bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelebilir. Hele hele o kız cahil ise koku sürünür ve demiştik ki bir kadın koku sürünüp de dışarıya çıktığı zaman o kokuyu alan her erkek o kadına zina yapmış olur. O zaman kadın bu tür şartlara kayıt kalacaksa gitmesinde bir beys yoktur. İster taravihta olsun, ister diğer vakitlerde olsun, ay beş vakit namazda olsun, hatta Cuma namazı mesela Cuma namazına gitmek isterse eğer bu şartlara kayıtlı kalacak ama Ali Said söylediği gibi en evadlı kadın taravih namazına gitmeyip kendi evinde taravih namazını kılmasıdır. Çoluk çocuğu, çoluk çocuğuyla kılsın, kızı varsa, eğer evli değilse annesiyle kılsın, evde annesiyle cemaat yapsınlar ve diyecek ki bazı kadınlar ve bazı erkek Efendim diyorlar ki bizim Kur'an'dan ezberimiz yok. Ezberi olmayan bir kişi namaz esnasında Kur'an'ı eline alarak Kur'an'a bakarak namaz kılabilir. Ve bunu Ayşe validemiz radıyallahu ta'ala anha e, kendi kendi hizmetçisine hizmetçisine yaptırdı. E, onlara ona imamlık yapıyordu ve Kur'an'dan okuyordu. Yani Kur'an'ın yüzünden okuyordu. İmam hafız değilse Kur'an'ın yüzüne bakarak cemaata imamlık bir sürü, bir sürü. yapabilir. Bu kadın da hafız değilse, annesiyle kızlarıyla eğer evliyse Kur'an'a bakarak, hafız değilse Kur'an'a bakarak efendim e, ev halkına taravih namazını veyahut da 5 vakit namazını cemaatle kıldırabilir. Bir Son bir tane. Allah'a emanet. Hocam, ölen kişinin ruhunun bedeniyle ilişkisi biraz daha anlatır mısınız? Ölen kişinin ruhunun bedeniyle ilgi, ilişkisini biraz daha anlatır mısınız? Bunu İmam, İmam İbn-i Kaym El Cevziye Rahimahullahi Ruh diye bir kitabı var. Bu kitapta bu mesele çok güzel bir şekilde değil Bilmiyorum Türkiye'de tercüme edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Ee, tabii ki orijinalı yani Arapçası mevcuttur mektebelerde. Ee, biliyorsunuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in inancına göre Müslüman olsun, Müslüman olmasın, kişi öldükten sonra ruh ondan, ruh ondan kaldırılır. Ve alimler ihtilaf etmişler. Bazı alimler demişler ki e, kişi kabrinde hem ruhu hem cesedi azap görür. Bazıları diyorlar ki cesedi, cesedi değil işte, ruhu azap görür. Ölmühüm, kişi öldükten sonra İlk öldüğü zaman biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu yani şana layık bir şekilde iki tane melek göndererek o kişiyi kabirde onu ne yapıyor? Ona ona bir hayat veriyor. O an için ruhu onda oluyor. Veya hatta o kişi kabir edileceği zaman makbereye verileceği zaman onunla beraber ne gider? Üç şey gider. Kişinin akrabası, kişinin ameli, ve malı. kişinin malı. iki şey döner, bir şey kalır. Akrabası ve malı döner, amel. sadece ameli kalır. Bu amel salih olsa tamam mı? Karşılığını alacak. Salih değilse yine karşılığını alacak. Ve kabirde ilk kabirde iki tane melek onu ne yapıyorlar? Soruya çekiyorlar. İşte bu kabir sorgusu veyahut da soru cevap bittikten sonra ondan sonra Allah Celle Celaluhu bu kişinin ruhunu ne yapıyor? Alıyor ve kaldırıyor yani. Göklere kaldırıyor ve kişi, o kişi gayet ruhsuz bir şekilde mezarda yatıyor. Resuller ve şehitler müstesna ve özellikle Resuller Resuller Allah Celle Celaluhu dilediği an onlara ne yapıyor? Onlara mecazi bir ruh veriyor. Dünya gibi bir ruhu değil mecazi bir ruh veriyor ve kişiler onlara selat ve selam getirdiği zaman onlar aynen onlara ile iletiliyor veyahutta e, duyduruluyor. Mesela bir kişi burada dese, "Kese selatü selamü ve vesselamü vesselam aleyke ya Resulullah." Bazı diyorlar ki bu selat a o an için melekler alıyorlar ve Ali'ye sat ve selama ulaştırıyorlar. Bazı âlimler diyorlar ki Allah Celle Celaluhu'nun dilediği şekilde. Belki mesela diyelim ki 100 günlük, bir günlük, 10 günlük, 5 günlük, bir aylık, bir senelik bu tür selamları Allah Celleci dilediği an Ali Salat ve yapar, o melekler vasıtasıyla onlara ulaştırır. Onun için Ali Sultan diyor ki, nerede olursanız olun bana salat ve selam getirdiğiniz zaman o salat ve selamı bana ulaştıran melekler var, tamam mı? İşte hasap çekildikten sonra e, kişi hasaba çekildikten sonra Allah Celleci o kişinin ruhunu gövek kaldırıyor ve Kişi kabirde mecaz veya manevi yönden cennet ehli ise Allah celleci Celle ona bir pencere açarak cenneteki yerini görür ve kabirde kabrini geliştirerek kabirde berzahi bir hayat yaşattırır. Eğer cennem ehli ise cehennem ehli ise yine cehennemden bir yeri, cehennemden e, kabrinden bir pencere göstererek orada ne yapıyor cehennemdeki yerini görür. Ve cehennem ehli olan insanlar ya Rabbi sen kıyameti koparma cennet ehli olanlar diyor ki ya Rabbi bir an evvel cennet kıyameti kopar da ki yerimizi alalım. Onlar da çünkü kabir azabı asıl azaptan çok daha az olduğu için cehennem ehli olan insanlar hiçbir zaman kıyametin kopmasını istemezler. Vallahu alem. Bu yani. konuda daha geniş bir şekilde şey yapmak istiyorlarsa mesela İmam İbn-i Kaymel Cevziye'nin ruh kitabı var. O kitabına müracaat edilirse çok daha geniş bir bilgiye sahip olurlar. Allah'u alem. Subhanakallahu ve hamdek. Şahadu ve la ilahe netu estağfirüke ve tuğbu ilahi.